Merhaba, üzüleceğimiz şeye sevinir hale geldik. Greenpeace, Almanya'nın 40 ayrı sofralık üzüm üzerinde yaptığı pestisit kalıntısı testi analizlerinde, Türk ürünlerinde yasal sınırı aşan pestisit çıkmaması sevindirdi. Analizlerde ortaya çıkan bir başka bulgu ise pestisit kullanımında geçmiş yıllara kıyasla düşüş yaşanması. Adım adım bunlar iyiye doğru gidiyor diyeceksiniz de sınırın altı da olsa, kendimizi ve başkalarını bir zehirli kimyasal kokteyle maruz bıraktığımız gerçeğini de değiştirmiyor. Öte yandan kimyasal kalıntılarımız Mısır'dan az diye seviniyoruz ama İspanya'dan da fazla. Greenpeace tarım kampanyası sorumlusu Tarık Necat Dinç ürünlerde pesisit miktarının değil ama pesisit kanısı çeşitlerinin fazla olduğunu bunun da kümülatif bir etkiye yol açabileceği konusunda uyarıyor. Gerçekten gurur duymak istiyorsak kendimiz de, o zaman ülke olarak bir an önce organik tarıma geçmeliyiz. Greenpeace Türkiye tarımımızı batırıyor diyalarının kendimize bir faydası yok önemli olan bu konuda önlem almak. Termik bela durmuyor. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Sarıyar Barajı'nda yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu. Köylüler beldedeki termik santralde kullanılan suyun arıtılmadan baraj gölüne verilmesi nedeniyle balıkların öldüğünü söylüyor. Beldedeki termik santralin bu katliama yol açtığını dile getiren köylüler, termik santralden atılan zehirli suların tabandan göle verildiğini, bunun balıkları öldürdüğünü, kıyılarda tonlarca ölü balığın bulunduğunu Balıkçıların geçim kaynağı olan gölün tavanında 30-40 metre yüksekliğinde çamur katmanı oluşturduğunu söylüyor. Termik santralin filtresinin çalıştırılmadığını öne süren köylüler yetkilileri de göreve davet ediyor. Tarım arazisi açmak için devlet eliyle kurutulan, sonra da ortasından otoyol geçirilerek ikiye bölünen Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Avlan Gölü'nü kurtaracak karar verildi. Avlan Gölü'nün hikayesi Türkiye'nin sulak alan ve göllerine gösterdiği ilgisizliğin esasında acı bir Örneği, 1970'li yıllarda tarım arazisi olarak kullanılmak amacıyla devlet eliyle kurutulan Avlan Gölü'nün ortasından 1984'te bir de yol geçirilmişti. Bölgenin önemli sulak alanlarından biri olan göldeki bu tahribatların ardından alandaki kuş popülasyonu tabii ki azalmış, bölgedeki sedir ağaçları kurumuş, ekosistem zarar görmüştü. 1997'de burada yeniden su tutulmaya başlandı ancak suyun tahliyesi için açılmış olan düdenlerin kapatılmaması, Ve gölün ikiye bölen yolun varlığı nedeniyle başarılı olamadı. Avanın kurtarılması için verilen uzun mücadele geçtiğimiz günlerde nihayet bir karşılık buldu. Karayolları Antalya 13. Bölge Müdürlüğü yıllar süren bir yanlıştan dönerek 28 yıldır gölü ikiye bölen ucube yolun kaldırılacağını açıkladı. Sürdürülebilir enerji eylem planını hazırlayan Türkiye'den ilk belediye olan Karşıyaka Belediyesi yenilenebilir enerji ile farkındalık oluşturmak için Güneş pilleriyle çalışan Foton Bankları belediye hizmet binası önünde karşı yakalıların beğenisine sundu. Foton Bank anlaşılan yerli, patentli ve dünyada ilk kez üretilmiş. Üretici firmadan Şahan denen, Foton marka led ışıklı kent mobilyalarının tüm Ege ve Akdeniz bölgelerinde Park Bahçe, AVM ve belediye otellerde çok şeyi değiştirecek diye konuştu. Güneşten faydalanmanın bin bir yolu ne güzel diyoruz bu foton baklar. Venezuela'nın Falcon eyaletindeki petrol rafinerisinde cumartesi günü erken saatlerde meydana gelen patlamada ölü sayısının 41'e çıktığı bildirildi. Patlamanın ardından gece yaklaşık 30 metre yüksekliğe erişen alevlerin etkisi olayın üzerinden 20 saat geçmesine rağmen sürdüğü, bıraktığı sıcaklığın bölgeden yaklaşık 300 metre uzaklıkta yaşayanlar tarafından halen hissedildiği söyleniyor. Venezuela'nın en büyük petrol rafinerisi Amuay'da meydana gelen şiddetli patlamanın ardından devlet başkanı Hugo Chavez olay yerindeydi. Hugo Chavez ülkede 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Bu patlamadan ve önemler nedeniyle Venezuela Petrol Bakanı Rafael Ramirez de günde 695 bin varil petrol üretilen petrol rafinerisindeki patlamanın rafineri üzerinde bir duman bulutu oluşmasına yol açan gaz kaçağının Tutuşması sonucu olduğunu söylüyor. Gördüğünüz gibi fosil yakıtlar hem bugünü hem de geleceğimizi karartmaya devam ediyor. Bir an önce petrolden, kömürden uzaklaşmak gerekiyor. İnsan olarak alçak gönüllü olmak için bir bilgi daha size bilgelik yolunda. Japon araştırmacılar Asya'da yaygın bir maymun türü olan gibonların Ormanda birbirlerine çağrıda bulunurken bir soprano opera sanatçısıyla aynı ses tekniklerini kullandığını ortaya çıkardı. American Journal of Physical Anthropology dergisinde yayınlanan araştırma raporunda insanlara özgü olduğu düşünen tekniğin maymunlarda da olduğu böylece kanıtlandı. Kyoto Üniversitesi Primat Araştırmaları Enstitüsü'nden Takeshi Nishimura ve ekibi araştırmaların insanlar da dahil olmak üzere primatların konuşma yöntemlerinin farklılıklarının biyolojik temellerine dair yeni fikirler geliştiriyor diyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.